Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve mu ala aleyhi ve subahim ve Kıymetli kardeşlerimiz, terghibu terhib derslerinden, kitab sünne e, kitabından, yani e, babından, mevzusundan, sıramıza gelen hadis-i şeriflerden, ee, devam ediyoruz. Çok önemli bir hadis-i şerif. Biraz da uzun bir hadis-i şerif. Güzel anlamak ve anlatmak Allah nasip eylesin. Celle Celaluhu. O hadis-i şerife başlıyoruz. Ve Ruviyye rivayet olundu. Kimden? Ali ibn-i Abbas'in radıyallahu anhüma. i̇bn Abbas hazretlerinden rivayet olundu. Ee, bu hadis Taberani büyük muhaddis Mo'ceb-i Mu Kebîr'inde zikrediyor. Kâle dedi, Kâtabe Konuş, bir konuşma yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe okudu değilse yani Cuma günü minberdeki hutbe anlamında değil de bir konuşma yaptı diye anlıyorum ben. Ki ekseriye bu manaya geliyor. Minberdeki hutbe de konuşmadır ama bu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarına e, hata ve hitap etti yani Türkçe'de hitap etti bir konuşma yaptı. Fekale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnna Teala. Taala şüphesiz Allah Teala kat'a muhakkak verdi. Külledi hakkıdır. Her hak sahibine neyi hakkı ve hakkını verdi. Hikmeti muktaza Yani o bilir her şeyin doğrusunu. Onun için kadına diyelim lidekelimiz Hazlün seye erkek iki dişi kadar mirastan nasip alır buyuruyor. E burada tabii meseleler var. Çünkü erkek hanım ve çocuk bakmakla mükellef şer'ata göre onun ona tam veriyor, kadın kocası veya babası veya devlet enniahatinde bakmakla mükellef olduğu için... ...kadının çoluk çocuğuna veya kendisine bakma mükellefiyeti olmadığı için kadına da mirastan yine de yarım veriyor. Çünkü şeriat sisteminde böyle. E şimdi tabii böyle bir şey yok. Birbirine karışmış gitmiş, 13'ünde kimse memnun ve mutlu değil ve düzen de bozuk, herkes de efendim, birbirinden hak iddia ediyor. Ama Allah'ın verdiği hakka razı olsalardı e, cennet gibi bir hayat olurdu dünyada. allah Teala hikmeti muktezası ceherak sahibine hakkını verdi. Bu haklar içerisinde de işte karı koca hakları için kitap yazıyorum, onunla uğraşıyorum. E, karı koca haklarından tutun, ana baba haklarından tutun işte vesaire. E, herkesin bir hakkı var, bu hakları belirledi. Yani işte ama anan sana namaz kılma diyemiyor, ona hakkı vermedi mesela. Ama ...bana şunu ver, bunu ver deme hakkı var. Seni de varsa mutlaka <gülüyor> verme icap ediyor. E ya böyle yani hanımın sendeki hakkı, senin hanımın üzerindeki hakkı... ...çocuğun babası, hanımın üzerindeki hakkı, ana, babanın çocuk üzerindeki hakkı gibi. Tabii burada miras ve müteallik konular da bunun cümlesindendir. Yani işte adam öldü, karısı ne alır, çocuğu varsa ne alır, çocuğu yoksa ne alır... İşte kadın öldü, kocasına ne kalır gibi. Bütün bunlar ferahiz ilmi de Kur'an-ı Kerim'de özellikle beyan ediliyor. Çünkü malla ilgili olduğu için hadis-i şeriflerle millet... E, işte Bakın şimdi ne kadar hadis-i şeriflere itirazlar var. E, Mevla bunları bile, bildiği için hele mal konusunda hiçbir bir şey kabul etmezler. Aleyhine, lehine olan hadisi sahih kabul eder, aleyhine olan e, hadisi zayıf kabul eder gibi bir tehlikede olmasın diye e, Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan etti. Yani ...miras meseleleri bütün teferruatıyla Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Mesela namaz ile zikredilmiyor, oruç zikredilmiyor, haç zikredilmiyor ile Miras ile zikrediliyor. Bunun da sebebi nedir? Mal işinde insanların hırs ve tamağı yüzünden yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e itirazlar haşa olmamalı ama olabiliyor para mesele. Kanimet taksiminde bile birkaç münafık çıktı yani şeydi. Onun için Mevla Ayrak sahibine hakkını verdi yani ayetlerle de bildirdi. Mirası özellikle Kur'anla bildirdi. Evet. İlla şu kadar var ki Allah Allah Teala. Bence bu da ela. Yani akı olun, uyanık olun. Çünkü ilerlerde de hep ela, ela innehu diye geliyor. Burada ela olması için. Şey. Ama bütün bu şeylerde harekeler çok yanlış oluyor tabii. baskılardaki harekelere itibar edilmez. Arapçayı bilmek onun için lazım. İnnallâh şüphesi allah Allahu Teala kat feraza muhakkak farz kıldı, ferâ ıza. Bir takım farzlar e, açıkladı. Farzların e, efendim edası farz. Farzlar fa, üzerinde farz kesin kat'î hükümle sabit ve ahirette karşılığında eda edilmezse azabı var. Azap var, cehennem var yani, tehdit var ondan sonra. E, bu işte namaz diyelim. İşte, Kıymus salate namazı farz kıldı ama e, tehditinde de فَسَوْفَهَ الْقَرْمُونَ غَيَّةَ اَزَاثُسْ صَلَاةَ namaz zahiden de cehennemin dibindeki kuyu boylar. E, şimdi zekat, ahatü zekate zekatı verin. Tamam bu bunu farz kıldı. Ama bunun e, verilmediğinde de işte يُحْمَ عَلَيَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَابَا جُنُوبُمْ Cibahım ve cunubum ve zuhurhum İşte o ver, zekat vermediği mallar işte toplanır. Onlar ateşte kaynatılır. İşte kız kızdırılıp adamın alnına işte dal yanına, dalına, sağına, soluna basılacak yani dağlama yapılacak falan. Hala hadi ama kenesbüm işte kendinize hazır stok ettiğiniz, zekatı çıkartmadığınız hazineniz budur. Fedekum hakdük tek dizin alın hazinenizin, paranızın. Şimdi tadına bakın yani ateş nasıl oluyormuş. E şimdi baktığınız zaman bütün farzların karşılığında yapılmaması halinde tehdit vardır azap vardır, vaid vardır, cehennem vardır. Ha. Sonra tövbe eder, kaza eder. Bunlar ayrı bir şey. Veyahut Mevla affeder, eder, yani bir şefaat yetişir. Burada kesinlikle azap olacak diye bir şey yok ama karşılığında azap tehdidi vardır. Ama müşahhas olarak şu adam illa azap edilecek diye Allah adına kimse bir karar veremez şahıs bazında. Ama külli kayde olaraktan namaz kılmayanlar cehennemliktir. Cehennemde günahları kadar yanarlar. Genel Zekat vermeyenler bu ate göre ateşte azap olacak. Vermeyenler, eksik verenler. Ama adam sonra telafi eder, tedarik eder, kaza eder, veyahut Mevla affeder, veyahut biri şefaat eder. Bu kapılar açık. Ama biz geneli konuşuyoruz. Farzın karşılığı nedir? Yapılması mecburidir. Bir şey farsa ve terkinde azap vardır. Ve sen ne? Allah-u Teala... Meşru etti, gelir. sünnenen, sünnetler meşru etti. Şimdi sünnetler meşru etti deyince biz sünneti ne ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifiyle sabit olan veya fiili şerifiyle, bir şey yapmasıyla sabit olan veya sükut şerifiyle, yani bir şeyi görüp susmasıyla, ikrari manada, sünneti üçe ayırmışız. E ama şimdi burada niye bu kitabı sünne de bu hadisi aldı? siz daha iyi anladınız mı? Yani sen sünnet deyip de veyahut bu hadiste geçiyor deyip de bunu Allah buyurmamış diyemezsin. Çünkü Allah ne sünnen. Sünnetleri de Allah mesnun etti, meşru etti. Senin i̇şte oldu ve ma teakhumu rasulü fe geldi. Ben devamlı anlatıyorum. ne verdiyse onu alın ayeti ne demektir? Bütün hadis-i şerifleriyle amel edin demektir. Ve ma neakmanü Yasakladığını terk edin. Bu ne demektir? Haşir suresinin ayetinde yani Kur'an'da bulamasanız da erkeklerin altın yüzük takmasının yasalını, Kur'an'da görmeseniz de erkeklerin ipek giymesinin haramiyetini veya Kur'an'da bulamasanız da kadınların saçına saç eklettirmesi, peruk takması haramiyetini dünya kadar haramlar var. hadiste sabit olmuştur. Ayette yok. Ama bütün hepsi şu hadde var. Rasulüm ne verdiyse onu aldım. Atıyor Rasul, Kur'an'da olmuş zaten. Rasul'e itaat. Hiçbir yerde Allah'a itaattan ayrılmamış. Ama o zaman ne oluyor işte? Sünnetleri de Allah mesnun etti. Meşru etti. Ha onu da nasıl meşru etti? Sünnetleri yapmak gerekir mi? Gerekir. Yakışır mı? Yakışır. Uygun mudur? Uygundur. Faydalı mıdır? Faydalıdır. Peki yapmak zorunlu mudur? Zorunlu değil. Ama hadis-i şeriflerde farz diye bildirilen şey vardı. Kur'an'da farz geçmez. Hadiste onun farz olduğu geçer. O yine farzdır. O zorunludur. ...hadiste diye, Kur'an'da yok diye bu farz olmaz diyemez. Veya ipek giymek, altın kullanmak erkekler hakkında olduğu gibi... kadınlar peruk takması gibi vesaire. bunların veyahut da hadis-i şeriflerde birçok lanetlenen altın gümüş kaplarında içmek gibi... ...su içmek, yemek yemek gibi. Bunları lanet e, vaid edilen, haramiyet bildirilen hükümlerde... ...bu ayette yok, Kur'an'da yok da hadiste var... Demek suretiyle bu farz değil veya farzın da tersini düşündüğümüzde bu haram değil diyemezsin. O sünnetle sabit olsa da sünnet sana onu sünnet olduğunu efendim farz olmadığını söylemiyor. Sünnet sana ona farz diyor veya vacip diyorsa hadis yani o zaman o farz oluyor yine. Kur'an'a bağlı değil farz olması bir şey. Birçok farzlar vacipler vardır. E, Vitr namazı Kur'an'da geçmiyor direkt. Vaciptir yani, vacip demek yapılması şart, zorunlu demek. Vacip farz, itikatta bir farkı olur. İnanıp inanmayan kafir olur olmaz mı? Yoksa amelde yatsı namazının farzı neyse fitrudur. Yani, İmam göre tabii istihat ihtilafı var. Hal böyle olunca, e, allah Teala sünnetler mesnun e, Sünnetler mesnun deyince bunları yapmak uygundur, gerekir ama vacip değil. Ama sen bunu ne anlama? Bir şey hadiste geçiyorsa yapmak iyidir ama gerekli değil, zorunlu değil yani. Zorunlu değil. Şeklinde anlama. Çünkü eğer hadis sana onu haram olduğunu söylüyorsa yaparsan azap vardır yine. Kur'an'da geçmese de. Eğer hadis onun vacip olduğunu, farz olduğunu söylüyorsa oyuna zorunludur. Yapmayan azap vardır yine. Ama hadiste derse ki ben misva size emredecektim ama işte korktum, e, farz olursa, herkes de yapamazsa günah girer diye korktum buyurduğu bir hadiste. Levlene bir sivak, önünde külü <gülüyor> sala. Her namaz vaktinde misva emredecektim ama ümmetime zahmet olur diye emretmedim. Orada sana anlatıyor zaten, farz ve vacip değil. Yani o gibi ifadelerle diğer emrettiği şeyler Ru. <gülüyor> Vitirkülün emriline benzemiyor. Çünkü burada diyor ki, bak mizahkatten kaç çekindim. Bunun gibi birçok hadis şerifler vardır. Onun farz olmadığını, vacip olmadığını da zaten kendi beyan etmiştir. Yapılırsa fazilet olduğunu beyan etmiştir. Terawite olduğu gibi. Araf <gülüyor> tüştü, maqmulen, khasiit öntükte vaaleküm. Toplandınız camide, ben de biliyorum. Sizi unutmadım ama. Farz olur korktum birkaç gece kıldırdım cemaatle şimdi herkes kendi kılsın. E şimdi oradan ne oluyor? Farz ve vacip olmadığı teravihin zaten annasoluyor. Bunun gibi. Sünnetleri Allah meşfetti. Peki teravih de mi Allah meşfetti? Tabii Allah meşfetti. Misva da Allah meşfetti. Tabii mi misva? Mazaley Cibril'ius'u ini birisi var. <gülüyor> Hatta khiftu ala Cibril geldi gitti, geldi gitti. O kadar misvak kullanmayı vasiyet etti ki az daha tişetlerimin eriyeceğinden korktum. E Cibril neyle gelir? Vahiyle gelir. Cibril gelip de bir istişare edelim ne var ne yok havadan sudan gelmez ki Cibril. Aleyhissalatü vesselam. O zaman sen sünnet olarak yani farz değil vacip değil sarık sarmak gibi bir sünneti Efendim misvak kullanmak gibi sünneti, teravih namazı gibi sünneti. Tabi aralarında tasnif vardır. Müekkedesi var, gayri müekkedesi var, de var. Bir de o konuya şimdi vakit yok. Ama bu noktada da ne vardır? Yine vahiy devrededir. Sarık da vahiy ile bildirilmiştir. E, madem e, sarığı kendi sarması bile bize sünnet olarak yetiyor da, fiili sünnete girdiğinden. Ama bir de ayrıyetten beyanı da vardır. فَارْكُمَا بَيْنَا بَيْنَا ki الْمُشْرِكِينَ اَلْعَمَاءِمْ عَلَى الْكَلَانِس Bizimle müşriklerin arasını ne ayırır? Takkelerin üzerine sardığımız sarıklar ayırır. Tirmize hadisi mesela. Bu beyanı olmasa bile fiili bile yeterdi bize Allah'tan haber aldığından. Ama bir de beyanı vardır diyelim. Misvak gibi, sarık gibi. Sakalda zaten emri vardır. Sakal zaten şeye girmez. Sakalı tıraş etmemek normal sünnetlere girmez. Sakal biliyorsunuz vaciptir. Uzatma, uzatması sünnettir. Bırakması vaciptir. Alâder Efendi dört mezhep ütüsü o kadar tetebbatın var ki evladım, farz de korkma. Sakal için farz demişti. Çünkü neden? Hadis-i şeriflerde hâlif-ül müşrikin, muhalefet, emri var. Şey, e, ondan sonra veffir-ül sakallar bol bırakma emri var. E, bu hadisleri topladığında fukaha yazan, bunun hücub olduğunu olduğunu, e, vaciplik ifade ettiğini, zorunluluk ifade ettiğine karar vermişler. Dört mezhebin fıkı da böylecedir. Onun her hadis gördüğünde bu hadis ise bunda haram olmaz. Sünnette geçtiği için burada vacip çıkmaz. farz çıkmaz gibi yanlış bir şey. E, i̇tikada sapılırsanız helal kulusuz. Dinin çoğu gider. Dinin çoğu gider. Helal haramın çoğu ortadan kalkar. Bundan dolayı yani e, Allah Teala sünnetler meşhur etti. Bunlar e, hangisi kastediyor burada? Hadis-i şerifle farz vacip olduğu beyan edilenler zaten katferazzaferah izaya giriyor. Ve sen ne sünnetler meşru etti neyi kast ediyor? Zorunlu olmayan. Efendim. Ondan sonra ve hatta sınır koydu tayin etti hududen. Bir takım sınırlar koydu. Bunları tecavüz, bunları geçmek caiz değildir. İşte sınırlar çok Kur'an-ı Kerim'de. Tilke hududullah fela işte Allah'ın sınırları var. Bunlara yaklaşmayın. Mesela İmsak vakti, oruca niyet edecek adamın bir sınırı var yemesinin. şimdi bayağı da geceler çok uzadı, saatleri de geri almadıklarından hepten imsak gitti, 6.20'yi geçe kadar. Adam şimdi altıda sahura kalksa 20 dakika yer. Yani tabi bu sene farklı bir şey oldu, farklı bir şey olmadı. Saat geri alınmadığından oldu. Koyvetler gitsin şimdi, güneşte 8.20 geçene kadar gider. Hal böyle olunca, orada ama sınırı var yine. Sen 6'ya 19, 6'ya 20 dakikasına göre Buradan ileri yiyemezsin, içemezsin. Allah sınır koydu demek tecavüzü geçmek çağız değildir. Ee, oraya hatta yaklaşmayın da buyurun. Yani talak meselelerinde var. İşte Allah'ın sınırlarıdır bunlar. Bunları aşmayın. Ondan sonra İşte 3 talak verdin. Daha bununla evlenebilir misin? Ördenemezsin. Geri döneşebilir misiniz? Ricaat yapamazsın. Üç talada bitirmişsin. Yani orada bir sınır koymuş sana. Üçle sınırlamış seni. Anladın mı? Seni üçle sınırlamış. Sen o sınır geçemezsin. Seni neyle sınırlamış? İşte imsak vaktiyle sınırlamış. Oradan her yiyemezsin. Bunun gibi. Sınırlar koydu. Bunları geçmek caiz değil. Ve halle helal etti. Halen bir takım e, helal yapmak istediklerini helal etti, helal olduklarını beyan etti. İşte koyun etti, helal, kuzu helal, keçi helal, inek helal, öküz helal, balık helal mesela. Yani yiyecekler, içeceklerden işte şırha helal, şurup helal, işte efendim, ayran helal, boza helal, işte limonata helal falan falan. Ve harama haram haramen bir takım haramlar koydu. Tabii bunu işte efendim yabancının kızıyla evlenmek helal, teyzenin kızıyla evlenmek helal, amcanın kızıyla evlenmek helal diyelim. Her konuya girebilirsin Ama bazı haramlar tayin etti. Ne demek? Alkolleşirse birasından rakısından şarabına bunları yasak etti diyelim. Yemekler domuz etini haram etti. Besmelesiz kesilen hayvan etini haram etti. Ne olduğunu sütten kız kardeşinle evlenmeyi efendim ananız emzirmişse ikinizi de diyelim yabancı kız da olsa emzirdiyse oldu süt kardeşi. Ne oldu onunla evlenme? Haram etti. Efendim, teyzenle evlenme Haram etti. Dayınla evlenme Haram etti. Mesela. Her konuda helal ve haram vardır. Ve şara'a meşru etti. Neye? Dine. Allah dini mübin İslam'ı teşru etti, meşru etti, beyan etti, vaz etti, ortaya koydu. dini yaptı hu o dini sehlen. Çok kolay yaptı. Semhan çok müsamahalı yaptı vasian çok geniş yaptı. Kulların ibadetlerini. Ve le onu yapmadı dayıka. Dar yapmadı. Çetin yapmadı. Efendim. İşte ne buyuruyor la Gücü yetmediği şeyi kuluna teklif etmez. Hepiniz âmen rasulü okuyorsunuz bunu. Yine ne buyuruyor ma'aaleykum fi dinni sıkıntı çıkartmadı. Yani ne demek ibadetler? E şimdi sana beş vakit namaz bunu 50 vakit yapabilirdi. E şu anda 17 rekat farz. Bunu 170 rekat yapabilirdi. Ne diyeceksin? Senin Rabbin yaratan, yediren, yediren içiren. Mecbursun. Hacı her sene farz edebilirdi. Veyahut 5 senede bir haccı farz edebilirdi. Umre her sene vacip edebilirdi. Farz edebilirdi. Zekatı 40'ta 39 yapabilirdi. niye yata aşağı ölmeyecek kadar. Diyebilirdi. E kırkta bir nedir? Günde 17 yedi rekat nedir? Senede bir ay oruç nedir? 11 ay oruç diyebilirdi. Efendim iftar var, sahur yok diyebilirdi. Ki ilk zaman öyleydi. Bazı yasaklar vardı. Uyursan daha yiyemiyordun, uyanırsan falan. E uyanık nasıl bekleyeceksin altıya kadar, beşe kadar? E şimdi bunlar hep nesk edildi. Mevlana böyle kolay bir din gönderdi. Helal dairelerini geniş yaptı, haramları az yaptı, mübahları geniş yaptı, serbestleri geniş yaptı, yasakları az yaptı. Bin tane helal içe meşrubat var, birkaç tane zehir zıkmışçı var. Bu kadar kadın kız hepsini evlenmek helal diye sen teyzen evlenemezsin, sen necek ne kaşınıyorsun? Kız kalkmış dayısilen evlenme falan şey olur mu? Dünyada adam mı bitti? Herkesle evlenme helal, küdüyorsun dayımı sevdim. Manyak mayan işler. Veya süt kardeşine bilmem ne. Bu nasıl iştir? Ya, kaşınıyorsun cehenneme girmek istiyorsun. Allah'ım dini, İslam'ı bize çok kolay et. E, namaz kıl, kılmayı farz ediyor 17 rekatını. E, ben ayakta duramıyorum. Oturarak kıl dedi. oturakta da duramıyorum. E, yatarak kıl dedi. Başını sallayarak kıl dedi. E, bu su bana dokunuyor su, şey yapamıyorum. E, sargı bezin üstüne meslet dokunan yeri sar dedi. Yok efendim ben hiç abdest alamıyorum altıranım yok bilmiyorum ne kifır taşıyamıyorum. E temmet dedi. Korsunların öyle bir tuğla temmet. E kafamı da sallayamıyorum. E kafanı da hiç sallayamıyorsun o derece e, sen namaz tamam iyileşene kadar namazı düşürdüm senden buyurdum. E, ne arıyorsun senden? Belanı mı arıyorsun? Bile cehenneme mi girmek istiyorsun yani? Bu kadar kolay bir İslam'ı yaşayamayan adam ne demek istiyor ya? Evet. Ela agah olun. Yani uyanık olun. Dikkat edin. İnnehu şüphesiz şan La imane. İman yoktur. Yani kamil manada mükemmel bir iman sahibi olamaz. Kimin imanı yoktur? Limen o kimse için ki La emanete Emaneti yok, güvenilirliği yoktur. Lehu kendisi için. Yani emanet Türkçe'de biraz bir mal verdin emanet sakla bunu gelip alacağım diye kullanılıyor da. Arapça'da emanet güvenilirlik vasfıdır. Emin olmak. Emaneti olmayan imanı yoktur. Ne demek? Bir adama güvenilmiyorsa. Bir adam namusunu teslim edecek. Bir adam parasını teslim edecek. Bir adam rey verecek, destekleyecek. Fakat güvenemiyor. Yani bana hainlik eder mi? Ben ondan ne istiyorum? O başkasını yapar. Beni mağdur eder mi? Vesaire Her hususta veya fetva soracak. Bu hoca doğru fetva verir mi? Yoksa uydurur mu? Veya bir şeyh diye, evliya diye, diye adama bağlanacak. Ya bu adam şimdi acaba şeriata, Kur'an'a uygun mu, Allah dostu mudur yoksa numara mı yapıyor? E şimdi güvenilirlik sıfatı olmayanın... Kamil ve mükemmel manada imanı olamaz. Aynı zamanda kul hakları ve Mevla'nın haklarına rahat etmeyen. Şimdi kul hakları e zaten bir para verdin emanet o belli ki kul hakkıdır. Sen bunu çarçur edersen, çaldırırsan, ettirirsen korumazsan, gözetmezsen zaten belanı buldun. seni. doğru bir mümin nasıl olacaksın? Zaten iman emandan geliyor. Yani e, güvenceden geliyor. Mümin başkasını efendim tamam Allah Kur'an'a her şeye iman eden. Orada da ne manası mümini? Onu işte biliyor musunuz? Eman veren. Ne demek eman veren? Allah Teala diyor ki ya Rabbi ben sana şirkoçmayacağıma dair farzlarını, vaciplerini, işte buyurduklarını yapacağıma dair. Işte en azından itikadi bazda alırsak iman çünkü itikadla alakalıdır. Ha ben sana şirk şirkoçmayacağıma dair sana eman veriyorum teminat veriyorum söz veriyorum yani ha e, mümin zaten eman'dan geliyor nasıl e, güvencesiz adam yani ne diyeyim sana güven gü, güvenilirliği olmayan adam mümin olacak o zaman mükemmel manada lügatı bile tutmuyor çünkü eman veriyi veriyorsun Allah'a şirk koşmayacağım sonra gittin şirke bulaştın nasıl mümin olacak veyahut ben ya Rabbi farzanı yerine getireceğim sonra namazı bıraktın oruç tutmuyorsun açça gitmiyorsun, e, nasıl e, mümin olacak emaneti yok Ondan sonra kul rahati yok. Kulakları, Ya borç alıyor. Ödeyeceğim diye gün veriyor, saat veriyor. Hiç umurunda değil. Sallıyor da sallıyor. Bu emin bir adam değil yani. Buna kimse bir daha bir borç da vermez. Kimse de güvenmez. Eman vermedi. Emaneti yok. Bu adamın imanı mükemmel olamaz. İsterse sabaha kadar teheccüd kılsın. İsterse bir tutam sakalı efendim yedi arşın sarı olsun. Çünkü e, Borcunu ödemekte ne yaptı? Karşı tarafa zarar verdi. Zarar verdi. El mümin men eminehün naz. Mümin kimdir? İnsanların e, kendisine güvendiği kişidir. Kamil mana Tabii ki biz borcunu bir ay geciktirdi diye adam kavur oldu demiyoruz. Ama kamil manada mümin de olamaz diyoruz. Nasıl olacak? Efendim. Bir vazife verdin, adamı işe aldın, iş verdin. E sana emanet veriyor, güvence veriyor, verecek yani. Ne oldu? Sekiz saat burada çalışacaksın. Ne oluyor? Patron gördüğü yerde çalışıyor. Adam iş veren çıkmış gitmiş. Bu da hadi bakalım attı bacak bacak üstüne. Çay çorba gırıla gidiyor. Ya yemek saati belli. E bunun dışında sen izinsiz, müsaadesiz e, o arada köyden bir arkadaşım geldi. Tamam ne olacak? Yarım saat ondan muhabbet ediyorsun. Ama bu adamın işini zayi etti yarım saat. Bu adam sana iş veren adam sana sünnetleri bile kılma dese sen sünnetleri bile kılmaman gerekir. Farzlarda dinlemezsin. Allah isyan noktasında mahluka itaat olmaz. Ama sünnetleri bile kılma dediği zaman e, sen kendi kafana evvabinle kılıyorsun. Mübarek adam iş veren izni var mı? Burada adamın dakikasından çalıyorsun. Nasıl oldu? Güvenilirlik vasfın yok o zaman. Çoğaltabiliriz. Yani. Adamın kanı mı kızı bir yolculuk nasıl bir şey için, orada bir iş almaya gidiyor. Sen burada e, işte... E, ...gurbetteyiz, şuradayız, ortalık, me, me, malum memleket, dünya ahvali. İşte sana emanet ediyorum dedi veya deme, demedi. Sana güvendiğinden illa söz lazım değil ki güvenerek gitti bir yere adam. 10 dakika sonra gelecek veya bir 2 saatlik bir işe git. Geliyorsun, e sen adamın karısına bakıyorsun güzel miymiş, çirkin miymiş? E ne namussuz adamsın ya? Ne bakıyorsun adam karısına? Bunlar önemli şeyler. Yani bir emanet sıfatı... ...insan sana güvenerek de gitmiş. Veya sana güvenerek borç vermiş, güvenerek, iş vermiş, güvenerek neyse işte. Seni imam tayin etmişler, güvenerek. Sen kalkıyorsun, abdeste kuru yer bırakıyorsun yani. E adamın namazını hiç sen de, adam seni hocasını abdestini düzgün alırsın diye uyuyor, ne bilsin seni? Bu kul hakları veyahut işçi maaş günü geldi. Bir gün geciktiriyoruz. iki gün ya bu adam ona göre borç alıyor, karç alıyor, bakkala, çakala. Herkes borçla zor geçiniyor. E sen bunu nasıl bir, bir saat bile tehir edemezsin? Tehir ettin, hacı ol, hoca ol. Güvenilir bir adam değilsin. Kul girdin orada bir dakikalığına, bir saatliğine de olsa. Gün var, saati var. Bu dakikada parasını alacak bu adam da. İşini eksik etti mi etmedi? Çok İslamiyet ince bir meseledi. Efendim öyle de bu dünya Allah kulluk işi çok ince bir meslektir derdi. Efendim kul haklarına riayet etmekte güvenilir değilsen Allah'ın haklarına namazına orucuna abdesine kuslüne tabi. Mesela inne arazine lemanete alel semavat cibal ve ve insan. Bu ad kerimede Allah teala buyuruyor. Biz emaneti göklere yerlere dağlara taşlara arz ettik onlar çekindiler korktular. Niye niye şey yaparsan iyi becerirsen cennet var. Değilsene var cehennem var. Girmeyelim o şeye yarap. Mecbur etmiyorsan bizi tercih etmiyoruz. İnsana aynı teklifi getirdiğinde insan vur sırtıma dedi diyor. Neukana valumen cahula. Çünkü insan son derece haksızlık yapan bir zalim ve işlerin akıbetini düşünmeyen mesuliyetsiz sorumsuz bir cahildir diyor Kur'an. İnsan cinsi ben de o cinsin bir ferdiyim yani. Durum bu. Alıyoruz emanetleri, alıyoruz yükümlülükleri. Yok başkan ol, yok şu ol, yok hacı ol, hoca ol. İşte bir insanları vaaz etme emaneti, dernek başkan olma emaneti, vakıf başkan olma emaneti ve Her türlü emanetler. Vekillik emanet. Efendinin vekil olmuşsun. Bir şey efendinin vekaletini yürütüyorsun. Ne kadar büyük bir sorumluluk yani. Sen ne yapıyorsun? Gelene giden avatürsün. Oldu mu şimdi böyle vekillik o? Emanet meselesi. Mesela oradaki emanette e, ne buyuruyor e, tefsirlerde? Birçok şey zikrediliyor. En mühimlerinden biri gusül. Özellikle guslünün büyük bir emanet olduğu zikrediliyor. Yani gusül abdesti. E şimdi Allah sana bunu farz etmiş. Sen de diyorsun yani çabuc jürüpsen. Sen de diyorsun ki ya Rabbi ben de buna sana e, senin bu emanetini aldım, kabul ettim ve el sen yüklendi emanetler. E şimdi nasıl gusül alıyorsun? Yalap, şalap, değdi mi, değmedi mi, kuru yer kaldı mı, kalmadı mı, sünnete riayet yok, üç kere tekrarı, bir yer beş kere, bir yer bir kere. Nasıl bir gusül? Gusül hakkında kitap yazıyor Yani abdestli salemizde guslüm bölümü var mesela. Orada oku hadisleri bakalım. Allah'ın emanetlerinde en önemlisinden biri gusül yani. Onun için Allah'ın hakları geniş. Kul hakları çok. Bunlarda güvenilir olmayan adamın kamil manada imanı yoktur. veladine dine din yoktur. Yine burada ne mi kastediyorum? Kamil manada dini imanı olamaz. Yani gavurdur demiyoruz ama dini yoktur. Kim için? Limen o kimse için ki. La ahde. Ahdi sözü yok. Le'u 13. Kim sözünde durmaz? Kime verdiği sözde durmaz? Mesela bir Müslümanların halifesi var. Ülül emir var. Müslümanların halifesi. Hak. Böyle kendi kafasına herkes ben halifeyim, ben şuyum, ben buyum. Grup kurdum, devlet kurdum, düzen kurdum, sistem kurdum. Uydurması bu IŞİD'in devleti gibi İslam devleti mi olur? Çoluğun, çocuğun uydurduğu teröristler. Efendim öyle demiyoruz. Hak gerçek manada bir e, diyelim hilafet var. Bir e, ne diyelim? Efendim devlet var yani. Bir yönetim var. Sen buna söz vermişsin. E, biat deniyor buna. Biat etmişsin. Şimdi de biraz rey vermek o anlama yakın geliyor yani. Rey vererek seçmek o anlama yakın geliyor. Efendim ama sen bu sözünde durmuyorsun işte ondan sonra e, yani itaat etmiyorsun, laf dinlemiyorsun. E şimdi işte bir ihtilal olacak Tayyip Bey çıktı kahte. Dedi ki efendim sokaklara çıkın meydanları doldurun dedi şimdi adam. E biz de dedi ki Ülül Emir'dir itaat etmek icap eder dedik. Gecenin birinde bir buçuğunda değil mi şimdi e şimdi sen rey vermişsin, söz vermişsin veya neyse senin başına gelmiş. Ondan sonra adam e, seni çağırıyor. Sen diyorsun ki ben çıkmam. Ne olursa olsun memleket batarsa batsın diyorsun. Onu da bırak bir de çıkanlara telefon ediyorsun. Niye çıkıyorsunuz ya diyorsun falan filan. E, bunların dini olmaz diyor. ahde olmayanın, biatı sözleşmesi olup da sözde durmayanın dini olmaz. Öbür türlü de herkes rey vermese de yine bağlar. Mesela şurada altı kişiden ikisi Birine nereye verdi, dördü öbür nereye verdi. Ama dört rey o kalktı imam oldu yani. Yönetici tanıdıyor. Artık öbür ikisi ben sana rey vermedim, seni dinlemem gerekmiyor diyemez. Sen şimdi hangi partiden pırtıdan olursan ol. E, devlet yönetimine itaat etmen lazım. E, ben sana rey vermedim, itaat etmem gerekmiyor. İyi o zaman. İyi, yüzde kırk memleketin. kaksın hiçbir yasa tanımasın, kırmızı da geçsin. Ondan sonra efendim senin koyduğun anayasa tüzük. Bilmem ne, trafik kuralı. Hiçbir şeye itaat etmiyorum dedim. Böyle memleket olur mu o? Yani bağlayıcı şeyler var. Müslümanım diyenlere. Sözünde durmayan. Adama diyor onda geleceğim. 11'de bile gelmiyor. Sözü bozdu. Adama diyor sana yardım edeceğim. Bir ay ediyor. Her ay edeceğim diyor. Bir ay ediyor, iki ay ediyor. Adam da ona güveniyor. Hadi parayı vermedi Ne olacak şimdi? Fakir fukara da sana güveniyor. Yetimi var, tulu var. Bir kurum işte söz veriyor, taahhüt, ah, yani, taahhütten geliyor. Diyor ki ben bana yaz. 20 bin TL yaz. E sonra işlerin bozulduğa cevabı veremiyorum yani sen... ...niye göre bunu söz verdin? Bütün sözler böyledir. Karısına söz verdi, şunu alacağım. Kocasına söz verdi, şunu yapacağım. E yapmıyor. Çocuk ana babasına söz verdi, okuyacağım, şunu yapacağım, yapmıyor. Ana baba çocuğa söz verdi, şunu yaparsan sana şunu alacağım. Telefon alacağım, saat alacağım. O da da durmuyor. E ben hani ben çocuğu kandırdım. Yok öyle bir şey. Ne yaptı kadının biri? Çocuğunu çağırıyordu dedi. Gel gel sana tatlı vereceğim, hurba vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki hakikaten gelse verecek miydi? Dedi verecektim. Ha aman ha dedi. Çocuğu kandırayım yanıma getireyim diye dersin bir şey. Sonra gelse vermezsin. Bu da ne olur? Yalan olur. Ya Resulallah bu niye yalan olsun? E, yalanın büyüğü büyük yazılır, küçüğü küzeybe yalancık yazılır. Büyük yalan var, küçük yalan var yani. Sözünde, sözde durmamanın da büyük günahı var, küçük günahı var. Ama her türlü sözde durmak icap eder. Vemen ne e, evet, vemen her kim ne bozarsa zimmete Allah, Allah'ın verdiği güvenceyi bozarsa, talebe Allah onun peşine düşer. Peşine düşer onu mahveder aynı. Ve men talebe ki Allah kimi peşine düşerse onu azap edecek demektir. Allah niye verdi Allah Teala? Efendim söz bozanlardan şey ister. Niye ahde vefa ettin diye hakkını ister. Çünkü bu Allah'ın hakkıdır. Şey i̇şte Allah'ın sözünü bozmak burada ne anlama geliyor? Mesela bir Müslüman e, devlet bir turiste, bir harbi kafire şuna buna e, vize ver Pasaport verdi. Eman verdi. Güvence verdi. E sen burada o kişi Japon, Yahudi, Ermeni kimse ve burada kaç günlük vizesi var. O kadar rahatça gezme, dolaşma hakkı var. Ve güvenliği devlet ait. Sen geliyorsun bu Alman yavrudur Yok Yahudi yavrudur Ne yapacağım? Nişantaşı'nda Sultanahmet'te bomba patladık. Bunu öldürebilir. İşte Allah onun peşine düşer. Allah onu azap eder. Çünkü Allah'ın verdiği bir güvenceyi bozdu. Neden? E devlet, Müslümanlar verdi bu güvenceyi bu adama. Burada şey değil yani. Ee, mesela Müslüman e, Kadın bile verebilir Yani illa devlet olması şart değil şahıs da verebilir Şahsın erkek olması şart değil Efendim e, Kadın da verebilir Mesela Mekke Ebu Süfyan'ın evine, evine kim girdiyse Güvence verdim buyur Şimdi Mekke fethediliyor. ediliyor İslam ordusu Müslümanlar Kabe'ye doluyor O arada bazı kafirler müşter Ebu Süfyan'ın evine kaçtı Şimdi bir Müslüman sahabeden biri kalkıp efendim Ebu Süfyan'ın evindeki bir adamı zorla çıkartıp öldürse. E bu adam mi? Resulullah'a eziyet etti, bize eziyet etti falan falan. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben eman verdim, güvence verdim. Ebu Süfyan'ın evine girene güvence verdim. Sen kalktın, ne yaptın? Efendim adamı çıkarttın, öldürdün veya evin içinde öldürdün. Allah senin peşine düşer, Allah sana azap eder. Yani... Müslüman birinin birine verdiği güvence mesela bir Müslüman bir gavura, bir müşriye, bir din size efendim gel bana bana efendim ben seni dolaştıracağım veya benim evime gel veyahut bana ben sana güvence veriyorum kimse sana dokunmayacak dediği anda bu İslam devletini bile bağlıyor. Müslüman bir şahsın hadis-i şeriften ne, ne buyuruyor? El-müminun sayfer olmadı mı? El-müminule yani mü'minler zimmetlerinde, e burada Resulullah s.a.v buyuruyor zimmetül müslümin ve ahiletün yes'a biha ednav Bu hadis-i şerif zannediyorsan bu halidedir Mü, Müslümanların verdikleri güvence birdir Yani erkekse de, kadınsa da, beş kişiyse de, bir kişiyse de, hepsi eşittir yes biha En aşağı bir müslüman bile alim yani evliya olması şart değil, kadı kuzat olması şart değil Anladın mı? Devlette memur, bürokraside amir olması şart değil. En etna bir mümin sokaktaki bir vatandaş, bir kafire, bir şeye efendim gel benim güvencem desin, kimse sana dokunmayacak deme hakkına sahiptir İslam devletinde. Tamam. <gülüyor> ne bunu sallallahu aleyhi Allah sellem? Mekke müşrikleri e, Müslüman olmamışlar. Fetihte kapısını kapatana güvence verdim. Bizle dalaşmasın çıkıp bizle savaşmasın. Kapısını kapatıp otursun içinde. Kapısını kapatan emindir. E sen şimdi adam kapısını kapatmış. Kalkıp İslam ordusuna taarruz da bulunmuyor. Sen gidiyorsun adamın kapısını kırıyorsun. Adam orada müşrik diye büyük bir gavurdu. Yok Resulullah şunu yaptı. Sahabiye bunu yaptım. Yani hizmetten önce e ben bunu öldürürüm. Ya e, ama Resulullah sen buydu ki ben emniyet verdim. Bilmiyorum. Ondan sonra Ebu Talib'in kızı Ümmühani Validemiz. Hani Miraç hadisinde diyor ya Ümmühani'nin evinden miraca götürüldü. O zaman Kabe'nin e, tavaf sahasındaydı Ümmühani Validemiz'in. Fetih senesi Müslüman oldu. O zamana kadar Müslüman olmadı Ümmühani annemiz. E, onun kayınları vardı kocasının kardeşlerinden. Kayınlarından iki adam Mekke fethedilirken ona kaçtı. dedi Geldiler evine. Dediler ki bizi öldürürler. asallah keserler. Biz Müslüman değiliz. Ümmühani validemiz de dedik tamam girin evde. Onlar Onları evimde gizledim diyor. Bu da sahite geçiyor. Sonra kardeşim diyor. Ali İbni Ebu Talib. Hazreti Ali'nin kız kardeşi bu. Hazreti Ali kimin oğlu? Ebu Talib'in oğlu. Ümmühani kimin kızı? Ebu Talib'in kızı işte. Kardeşi oluyor. Kardeşim Ali girdi diyor eve. Dedi ki ben bu iki yavru geberteceğim de. Onlar da onun kocasının kardeşi. Kayınlar. Kayınlarından yani. Sülalesinde. Ben de dedim ki diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kapısını kapatana bir şey yok. E ben de kapılarını kilitledim. Adamlar gelip sana mı saldırıyor? Kapıları kilitli vaziyette oturuyoruz. Bırak. Sonra baktım gittim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Ali durdurdum kardeşimi. Mekke'nin üst tarafında herhalde Hucun tarafıdır. Üst tarafı denen Meala tarafıdır. Yani şimdiki Cennetül Meala kabristan olduğu yer. Orada bir şeyde gusül abdesti alıyor. Mekke'ye gir gir Mekke girmek için herhalde. Kusül abdesti alarak girmek için şeyde leğende. Efendim Hazretim bir leğenin içinde gusül abdesti alıyordu. Allah, Allah leğende de çamur izleri var, şey hamur izleri vardı diyor herhalde evvelce hamur mamur yapmış kenarlarında biraz hamur izi kalmış. Fatıma kızı da onu örtüyordu. Yani efendim Hazretim böyle perde çekmiş efendimiz gusül abdesti alıyor bir leğen içinde. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bitirdi. Bir elbise aldı yani işte altına üstüne efendim ona sarıldı yani herhalde izar gibi ihram giyiyoruz altımıza doluyoruz. Dolandı girdi. Sonra sekiz rekat kuşluk namazı kıldı. Bu çok meşhur bir hadistir. de olduğunu hatırlıyor. Sekiz rekat kuşluk namazı gir. Kuşluk namazı vaktinde Mekke'ye gir. Sonra bana dön. Merhaben ve eylem bir Ümmühani. Ümmühani. Ebu Talib'in kızı. E, hoş geldin. Sabaha geldin. Maci abi ki senin getiren ne oldu bana? Niye geldin? Dedim ya Nebiyallah. Kayınlarımdan iki adam bana firar etti. Kaçtı. Sonra kardeşim Ali İbni Ebu Talib girdi evime onları öldüreceğini işte şey etti, tehdit etti. La! Nasıl öldürüyor dedi? Öldüremez. Kad ecar nâmen ecar muhani, ya ümmehani ey ümmuhani. Şu Türkçe'de dedikleri yani isim. Ey muhani, senin eman verdiğine biz de eman veriyoruz. Emmen nâmen emmenti. Sen kime güvence verdin, gir benim evime tamam sana bir şey yapamazlar dedi. Biz de güvence verdik. İşte bu da nedir? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güvencesi. ...olmuş oluyor. Onun için Resulullah ne buyurdu? Vemen ne kese zimmeti... ...kim benim verdiğim... ...güvenceyi bozar da... ...yok bu şöyle gavur, böyle yavur diye kalkıp adama... ...adama dokunur, taarruz eder, saldırır... ...işte öldürür ve yataya katar. Hasam tühü. Ben ona... ...dünya ahirette düşman olurum. İsterse sahabemden olsun. Hemen hasam tühü. Ben kime... ...hasım olursam, düşman olursam... ...feleç tühü. Galip gelirim... ...aleyhi ona. Yani ne demek? O beni... ...yenemez. Ben haklı çıkarım ahirette. Çünkü ben haktan ayrılmam. O haktan ayrıldı. Verilen sözü bozdu. insanlara zarar verdi. Evet. Ve mennekese zimmeti. Kim benim verdiğim zimmet ve güvenceyi bozarsa. Lemtenel şefaati. Lem yenel. Ulaşamaz şefaati. Kıyamet gününde şefaatime ulaşamaz. Demek ki şefaat haktır. Zimmeti bozmayanlara nail olacak. Ve lem yerit. Gelemez aleyye benim yanıma. Nerede el havza. Havzı kevserde de ben insanlara elimden Müslümanlara ümmetime içirirken su varırken, ki ondan bir bardak içen bir yudum içen ebedi susamayacak. Mahşer meydanında kurulmuş ki cennet değil orası. 50 bin sene kalıyorlar. Güneş tavan boyu yaklaşmış. Herkesin ağzı ciğeri patlamış. Ter göllerine batmışlar. Ölecekler susuzluktan. Orada havzu ı Kevser'den içemeyen yandı. Havzu ı Kevser'den bir defa içen serbest. Lazım o adabete. Artık öyle bir Efendim ona Mevla suya kanmışlık veriyor ki ebedi susamıyor. Cennette de susadığı için su içmiyor Çünkü susayıp içmek yine bir sıkıntıdan dolayıdır. Cennette hiç zahmet olmadığı için. Keyfinden zevkine içiyor. Yani susadığından içmiyor. Kim benim verdiğim ahdi peymanı, sözü ve zimmeti ve güvenceyi bozarsa... ...ben ona kasım olurum. Kime kasım olursam ona galip gelirim. Ve o kişi şefaatime nail olamaz... Ve havuzu kervsede, yarın ahirette, mahşerde yanıma gelip de oradan içemez. Bu öyle bir uzun bir hadis şerif. Ama burada benim anladığım yani manalı bir hadis şerif. Benim anladığım en büyük mesele nedir? Allah nasıl ki farzları mecbur etti, sünnetleri de Allah tayin etti. Onun için sünnet farz gibidir. Ne bakımdan Allah'tan gelen vahiy olması bakımından, ama e, yapması zorunlu olmak bakımından değildir. Ama tayin noktası Allah'ın tayiniyle olmuştur. Sünnetin kitap kadar, hadisin Kur'an kadar, vahiy kadar, zaten vahidir de Kur'an kadar, ayet kadar sübutu vardır, meşruiyeti vardır, geçerli vardır. Allah cümlemizi sınırlarına riayet eden, haddini aşmayan, ahdine vefa gösteren, emanete hıyanet etmeyen, riayet eden, bahtiyar kullarına ilhak eyleyip, Havz-ı Kevser'den Resulullah sallallahu aleyhi ve mübarek elinden içmeyi müessir eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Teslimen katıyorum. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alem. Mevla-ya ve ala habibika محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بنعام ما لا ينصل ووصل لم دائما أبدا على حبيبك يا خال للخلق كله